Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha risalata wa adda al-amanah ve nasa'l-ümme ve caheda fillahi haqqa cihadihi hatta eteul yakin Allahumme salli ve barik ala abdike ve rasulike muhammed ve ala alihi ve sahabetihi ve men tebiahum bi ihsanin ila yomid din ve ba'd Değerli kardeşler Size de şu anda kardeşimiz Mustafa'nın haber verdiği gibi arz edeceğim mevzu İslam'da kardeşlik mevzusudur. Bu ne, bu mevzu oldukça geniştir. Etrafında çok sözler söylenebilir. Ancak zamanımızın bize fırsat verdiği kadarıyla iktiva etmeyi arz ediyorum. İnşallah bununla Arapça metinleri haslederek zaman kazanmayı arz ediyorum. Er kardeşlerden e, bu mevzuyu isterlerse bilgisayar vasıtasıyla e, bunları yükleyebilirler. Kardeş kelimesinin içerdiği lugatı, lugavi ve istiare manalar kardeşler. Ebnu Mansur der ki kardeşin nesetten olduğu herkesçe bilinen bir şeydir. Dost ve arkadaştan kardeş olabilir. Buna da Rabbimiz Subhanu ve Teala'nın kitabında beyinat vardır. Rabbimiz Subhanu ve Teala buyurur ki innemel mu'minune ihva Mütminler ancak kardeştirler. Ve yine fe ihvanukum fid din ve mevalikum Onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Allah için kardeşlik imanı bir bağlantı Allah'ın menajı üzere kayımdır. Takvadan kaynaklanır ve bereketlenir. Allah'ın ipine bağlanmakla sabitleşir, yerleşir. İşte bu da imanın bir ibadettir bağlantıdır değerli kardeşler. Çünkü iman ve takva olmazsa kardeşlik de asla olmaz. Bundan dolayı Rabbimiz Sübhanu ve Teala inmel mukminun ikhva mütteminler ancak kardeştirler. Yani imanı şart koşuyor. Ve yine elahilla yawma idzin bazıhum li ba'din aduun illa'l muttaqin. O gün dostlar birbirine düşmandır. Ancak takva sahipleri hariç buyuruyor. Takva'yı da burada kardeşliğe şart koşuyor. Din kardeşliği için değerli kardeşler Mutlaka iman ve takva şartı vardır. Hedef olarak ilim talebesi imanı ve akidavi açıdan kardeşliğin ne anlama geldiğini bilmeli. İlim talebesi iman kardeşliği ile dünyevi dostluk arasını ayırt etmeli. İlim talebesi iman kardeşliğini güçlendirecek vesileleri bilmeli ve onlara sürü gitmeli. İlim talebesi kardeşliğin miktarını bilmeli ve onu zedeleyecek amillerden uzak durmalı. İlim talebesi iman kardeşliğinin hukukunu korumalıdır. Bu mevzumuzda değerli kardeşler, işleyeceğimiz mevzular 6 noktadan ibarettir. Onları şu anda tedit etmek istemiyorum. Biraz zaman kazanmak için. İman kardeşliği ile cahiliye dostu arasındaki fark, iman kardeşliği ile dünyevi dostu arasındaki fark nelerdir ve neleri içerir? Müslümanın nasıl tavır takınması gerekir bu mevzular üzerinde? Şu babu işleyeceğiz inşallah. İman kardeşliği birçok dostluktan üstün tutulmuştur. İbn-i Tehmiye Rahim Abdullah şöyledir. Vacip olan Müslümanın Rahman dostları ile şeytan dostları arasını ayet etmesidir. Vacip olan Müslümanın Rahman dostları ile şeytan dostları arasını ayet etmesidir. İman kardeşliği ile cari partizancılığı yok olur. Ve yine iman kardeşliği ile soy, nesep, nüfus, zenginlik, fakirlik gibi farklar yok olacaktır. <gülüyor> Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Ey insanlar! <gülüyor> Doğrusu biz sizi <gülüyor> bir erkek ve dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhammed ki Allah'ın dininde en kereminiz ondan en çok korkanınızdır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız birdir. Arabın aceme, beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadır. Yardımlaşma ortaya konan kardeşliğin en kerim zohurudur. Kardeşliğin hedeflerinden de en büyük hedeftir. Allah'ın haber verdiği gibi iyilikte ve takva üzerinde yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın diyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tarifi beşeriyeti tarif edici en güzel tarifidir kendisi şöyle buyurmuştur. <gülüyor> Mümten mümtenə barlı kısımları birbirine peçilleyen bina hakibidir. <gülüyor> Yadımlaşma ali ve şerefli mertebelere kadar yükselir. Öyle olur ki İhsar mertebesine yükselir. İmam Buhari şöyle bir kısas rivayet eder. Muhacire Medine'ye geldiklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman İbn Af ile Sade bin Rabi'ye kardeş sayın etmiştir. <gülüyor> Sade Abdurrahman'a Ben Ensar arasında en fazla mala sahip olanım der. Malımı ikiye böleceğim. İki de zevcen var, bak hangisi hoşuna giderse Onu da boşayayım da bekleme idreti bitince onunla evlenirsin. Abdurrahman affedir ki Allah elinde ve malınız da senin mübarek kılsın. Bereketli kılsın. Pazar yeri nerede diye sorar ve Abdurrahman'a beni Kaynuka denen pazar yeri gösterilir. <gülüyor> Abdurrahman pazardan ayrıldığında yanında peynir ve yağ burnurdu. Yani orada pazarda Allah'ın vermiş olduğu bereketle kar yapmış ve böyle bir e, malla e, dönerdi. İman kardeşliğin üstünlüğü değerli kardeşler elbette yardım ve nasihatlaşmakla olacaktır. Mütmil kardeşliğine zalim de olsa mazlum da olsa yardım etmelidir. Eğer mazlum ise ona isabet edilecek zulmü ondan def etmesi gerekir. Eğer kardeşliği zalim ise zulmüne engel olmalı ve ona nasihat etmelidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kardeşine zalim de olsa, mazlum de olsa yardım et. <gülüyor> Bağlılık ve damlılık İman kardeşinin üstünlüğü vesaire dostluğa ayrılan noktalardan bir tanesi de bu dostluğun ve kardeşliğin bağlı, birbirine bağlı olması ve devamlı olması kardeşler. İman kardeşliğinin bağlılığı devamlıdır. Hiçbir şey o bağlılığı kesemez. Ne zenginlik, ne fakirlik, ne hastalık ve hatta ne de ölüm. Dünyada da ahirette devam eder öyle bir iman kardeşliği bağlılığı olmayan dostlar dünyada da husran uğramışlardır ve ahirette de kardeşler cihetiyle husran uğrayacaklardır Ziya Paşa Münacat adlı şiirinde şöyledir Olunca bahtımın nahz-ı huveyda ahibba sandığım hep oldu ağda hücum etti bana kast ile dünya fezay e kamda kaldım şimdi tenha olunca bahtımın nası hvayda kaderim belli olunca kendisi herhalde bir hastalığa ya da bir musibet belaya uğramış birisi ki kaderim uğursuzluğu belli olunca ehit ba sandığım dost sandığım hepsi düşmanı överdi diyor hücum etti bana kast ile dünya o kam fezasında şimdi yapayalnız kal verdiğim diyor. Neden? Çünkü iman kardeşliği üzere bina edilmemiş dostluğu ve etrafındaki insanların dostluğa gitmemiş. Haş meydanında bütün dostların koptuğunda iman kardeşliğin bağları sımsıkı kalacaktır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala şöyle haber vermektedir. Elahilla yawma izum ba'dum li badin aduvun illel muttaqin. O gün dostlar birbirine düşmandır, yalnız takvah sahipleri hariç. Bu kardeş bağlılığı ahirette devam edecektir. Öyle ki cennet ehli dünyadaki bazı kardeşlerini aralarında göremeyince Rablerine sorarlar. Bunların mevkifini Allah Resulü bize şöyle haber verir ve bize tasvir eyler. <gülüyor> Ebu Sayyid El-Kudr anlatıyor. Sünnel İbn-i Macide ve Şeyh Adbani tasfiye ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Allah Teala kıyamet günü müminleri cehennem ateşinden kurtarınca ve onlar güvence içine girince birinizin dünyadayken hakkını almak uğrunda arkadaşıyla yaptığı çekişmeden daha şiddetli bir tarzda müminler ateş açılmış olan din kardeşi için raptlarıyla mücadele girişirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Müminler diyecekler ki: Bakın çekişmeden ne kardeşler. Ey Rabbimiz Kardeşlerimiz bizlerle namaz kılarlar. Beraberimize oruç tutarlar ve bizimle beraber hac ederlerdi. Sonra sen onları ateşe ithal ettin, ateşe soktun. Allahu Subhanahu ve Taala da onlara gidin onlardan tanrılarınızı ateşten çıkarınız buyurur. Din kardeşliğin, din dostluğu, dostluğun, kardeşler devamı Ağrı'da Katar ve hatta cennette aralarının aralarından Müslümanlar müminler cennette müminler kardeşlerini göremeyince dünya dünyadaki bir insanın malı için yaptığı mücadelen daha fazla bir mücadele vererek Rabbimiz Sübhanu ve Teala'yla Ey Rabbimiz bizimle namaz kılarlardı, bizimle zekat verirlerdi, bizimle hacca giderlerdi. Sen de onlara ateşe soktun soktun deyip <gülüyor> Rabbimizden onları çıkarması için İzin alırlar ve giderler onları çıkarırlar. Onlardan işte iman kardeşliğinin Allah'ın ezdeki değeri kardeşler. Bu kardeşliğin muhabbeti dünya ve ahiretteki fazileti budur. Dünya ve ahiretteki fazileti budur. Binaenaleyh bu iman kardeşliğini hırsla kurmaya yönel. Hukukuna vefa göster. Ve Allah'a Kardeş kardeşler için dua et. Rabbimiz müminlerin hallerini bize kitabında şöyle anlatır. Rabbenağfir lana ve li ihvaninellezine sabaquna bil iman ve la tec'al fi kulubina gilla lillezine amanu Rabbena innaka raufur rahim. Onlardan sonra gelenler derler ki: Rabbimiz bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde inananlara karşı bir kin bırakma. Rabbimiz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. İman kardeşliğinin üstünlüğü ancak birlik ve ülfet ile olur. Birlik ve bir araya gelip toplanmak iman kardeşliğinin üstün meziyetlerindendir. Bu hal kalpler arasını telif eder, nefisleri birleştirir. Gönüller onun onun güdümü altında olur birbirine merhamet ederler. Yardımlaşırlar. Şahsi kinler iman kardeşliği gölgesi önünde yok olur gider. Ve kavmi nizalarda önünde çürür. Böyle şeytanın müstemayı, Allah'ın hidayetinden ayırma gayreti ve insanların aralarını bozu birbirine düşürme gayreti heba olup gidecektir. Kardeşliği güçlendirecek vesileler kardeşler. Kardeş bağlarını güçlendirecek Kur'an ve nebevî sözlerin yönlendirilmesi vardır. Bunlardan ilki selamı yaymak ve güler yüzlü davranmak. Karşılaşma esnasında güler yüzle selam kalplerin kapılarını açanın anahtarıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den geldi rivayette İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizle karşılıklı sevişmedikçe iman etmezsiniz. Size bir şeye delalet edeyim mi? Sizi bir şeye delalet edeyim ki onu yaptığınız zaman birbirinizle sevişirsiniz. Aranızda selamı ifşa ediniz, birbirinize selam veriniz buyuruyor. Selamı ifşa etmekten maksat sadece onun lafzını telaffuz etmek değildir. Maksat selam manalarını geçeri kılmaktır. Kardeş kardeşle karşılaştığında güler yüzle karşılaşırlar ve hararetle musrafa ederler. İşte böyle selamı ifşa etme manalardan bir manası tahakkuk etmiş olur. Bundan dolayı ona ecir yazılır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem maruhtan hiçbir şey sakın hakir görme. Velev ki kardeşine güleş bir yüzle kavuşup buluşmanı bile. Ne insanlar vardı ki kardeşleri karşılaşıklarında güler yüz izah etmede cimri davranırlar güleç yüzü esirgeller, selamı da neredeyse lukhtan verirler. Bu nebevi talime iltifat bile etmezler. Yani maruhtan hakir görme velev ki kardeşine güleç bir yüzle buluşmanı bile sözüne. Şüphesiz karşılaşma anında tebessümde cömerce daralmanı kardeşinin gönlüne sokacağın bir sevinç olacaktır. Bundan dolayı ceril beceri Rahimeullah Radiyallahu anhu peygamberimiz olan şu kıssasını anlatırdı ve derdi ki: İslam'a geldiğimden beri hiçbir vakit Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem beni huzuruma beni huzuruna girmekten men etmedi. Beni gördüğünde de muhakkak gülümserdi diyor. Ve Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ahlakı ve selamdaki e, uslubu ve metodu buydu. Selamın başka manalar da vardır. Buna izafe etmek yerinde olur. O da eziyet vermekten el çekmek ve kardeşine rahmet, bereket ile dua etmektir. Eller musafaha için birleştiğinde selam manası daha da güçlenir. Bu da ameli olarak selamın manasına tercüme olmaktır. İşte size Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bizim işlediği haberleri. Birbirleriyle karşılaşan iki Müslüman musafaha ettiklerinde birbirinden ayrılmadan önce bağışlanırlar buyurmaktadır. Selamdan sonra kardeşler, kardeşini seviyorsan, kardeşine seni Allah için seviyorum demendir. Ne sözler vardır ki kalbin denetlerine iner ve ona tesir eder. Bu da unutulmuş bir sünnettir değerli kardeşler. İhya etmek gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Daud ve Etimizin rivayet ettiği hadiste bu Sizden biriniz kardeşini sevdiğinde, onu sevdiğini ona bildirsin buyuruyor. Bir kardeşini seviyorsa, Allah için seviyorsa, ona sevdiğini bildirsin. Bunun yanında hediyeleşmek, hediye muhabbeti canlı kılar. Kalbikinden, öfkeden, düşmanlıktan alındırır, temizler, temizler. Bunun için Ayşe radıyallahu anh gelen hadis-i herifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur Tehadu Tehabbu Hediyeleştiniz ki sevşesiniz Şeyh Alba Hicam-ı Sari'de Hasen diyor Kardeşleri ziyaret etme imanı buluşmalar ziyaretin maksadı orada imanı meseleler müzakere etmek inşallah detaylı bir şekilde buna değineceğiz. Kardeşin kardeşini ziyaret ziyareti en yüce taat ve en yüce liyakınlıktır. Bunun için Resulullah buna teşvik ve rabet ettirdi. Kendisi buyurur ki sallallahu aleyhi ve sellem cennet ehlen olan ellerinizi haber vereyim mi? Kimlerdir onlar? Peygamber cennettedir. Şehit de cennettedir. Sıddık da cennettedir. Mezumu Sa'id olan şehrin bir kenarında olan kardeşini Allah için ziyaret eden adam da cennettedir buyuruyor. Bakın kardeşler, böyle bir ziyaretin kardeşini sadece Allah için sevdiği ve Allah rızası için ziyaret ettiği takdirde kimlerle beraber zikrolunuyor? Evet kardeş, hemen kardeşin ziyaretine koşmalısın. Ama her ziyaret için terbevi bir hedef tayin etmeyi unutmamalısın. Bu ziyaretler esasında bu hedefler gerçekleşmeli. Vakitler boşa zayi olmamalı. Kardeşin kalbine sevin sokmalısın. Kalbi en güzel bağlayan ve onu esir alan, onu sevindiren, ona olan ihsandır. İbn-i Ömer'in merfu olarak cüveydettiği hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah'a en sevimli ameller şunlardır. Müslüman'ın gönlüne soktuğun bir sevinç veya ondan giderdin bir keder. Veya kapattığın bir borcu veya ondan defettiğin bir açlık. Bir kardeşini hacetini görmek için onunla gitmem, bir kardeşin hacetini görmek için onunla beraber gitmem Allah'a bu mescitte, kendi mescidi kastediyor kardeşler. Allah'a bu mescidde bir ay itikafta kalmamdan daha sevimlidir. Tekrar okuyayım. Bir kardeşin hacetini görmek için onunla gitmem mi? Allah Resulü kendisi söylüyor bu sözü. Ben gitmem mi gitmem diyor. Allah'a bu mescidde bir ay itikafta kalmamdan daha sevimlidir. Kim de bir kardeşin hacetini gidermek için onunla beraber gider. Gider de O işini bitirip düzeltirse işini yarıda bırakmayacak. Gitmiş olduğu gaye ve maksadı gerçekleştirecek. O işini tamamlayacak. Ayakların kaydığı günde Allah da onun ayaklarını sabit kılar buyuruyor. Kelam dairesinden amel meydanına koşmalısın. Kardeşin hacetini hissedip yardım etmek için koşturmalısın. Böylelikle Rabbinin rızasının nail olup kardeşinle sırlarını güçlendirip Rahman'ı razı edeceksin. Evet kardeşler bundan sonra bu kardeşliği bulandıracak ve bu kardeşliğe leke getirecek bu kardeşliği izledilecek şeylerden bahsedeceğiz. Bunlardan ilki dünya şaibeleriyle kirlenen niyet. Dünya şaibeleriyle kirlenen niyet. Eğer kardeşlik dünya hazları veya şehvetler üzere kurulup yürürse böyle kardeşlik sahiplenacaktır. İman kardeşine halal getirecek vesileler çoğaldıkça kardeşlik de o nisbette zayıflayacaktır. Selefimizden nakledilen bir sözde Allah için olan bağlı kalır ve devam eder. Allah için olan bağlı kalır ve devam eder. Gayrına olan da Allah'tan gayrı olan da kopar ve ayrılır. Hiçbir kardeşin bağları kopmaz ta ki arkasında dünyalık bağlarından bir şeyi olmasın. Hayattaki yaşantımız ve yaşadığımız tecrübeler bunları tasdikler kardeşler. Daha fazla misal vermeye gerek kalmaz. Kutsi hadiste Rabbimiz Sübhane ve Teala şöyle buyuruyor. Benim için birbirlerini sevenlere ve benim için beraber oturup kalkanlara ve benim için birbirlerini ziyaret edenlere ve benim için ihsanda ve ikramda bulunanlara muhabbetim vacip olduk. Bir de melekle kardeşini ziyarete giden adam arasında konuşmayı bir düşün ve değerlendir. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize haber veriyor. Ebu Hurayra'dan Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle dedi. Bir kimse diğer bir beldede bulunan kardeşini ziyaret etti. Allah o kimsenin geçeceği yol üzerine göçlü bir melek gönderir. O zat meleğin yanına gelince melek nereye gitmek istiyorsun diye sorar. O zat şu bedede bundan bir kardeşimi ziyaret etmek istiyorum dedi. Melek ona Onun üzerinde sana ait bulunan, kendin için düzeltebileceğin, geliştireceğin herhangi bir nimet, menfaat var mı? Yani bu ziyarette maksat elde edeceğin bir nimet veya menfaat var mı diye sorar. O zat da hayır yoktur. Ben onu aziz ve celil olan Allah için sevmişimdir. Bir menfaat için değil dedi. Melek de, ben Allah'ın sana şu haberi, şu haberi için yolladığı elçisiyim. Sen o kimseyi Allah için sevdiğin gibi, muhakkak da Allah seni sevmiştir dedi. Günahlar ve masiyetler, değerli kardeşler, bu kardeşliği bulandıracak ve zedilecek şeylerdendir. Günahlar ve masiyetler ne güçlü devletleri var. Ne güçlü imparatorlukları yıkmıştır. Ne çift kardeşler vardır ki taat onları bir araya getirmiştir ve masiyet onları teker teker ayırmıştır. Ayırmakla beraber kalmamış düşman etmiştir. Tabii Bekir Muzeni radyanın şöyle demiştir. Eğer kardeşlerden bir cefâ görürsen bu senin işlediğin bir günah sebebidir. Kardeşlerden bir cefâ görürsen Bu senin işlediğin bir günah sebebiyledir. Hemen Allah'a tövbe et. Eğer onlardan ziyade muhabbet görürsen bu da senin taatın karşılığıdır. Bunun için Allah-u Teala şükür et. Evet değerli kardeşler. Bu kardeşliği zedileyecek unsurlardan bir tanesi de cimrilik. Bencillik. Ejab dediğimiz kendini beğenme gibi kötü ahlaktır. Cimrilik kalpleri ayırır. Bunun için Allah Resulü cimrilik hakkında şunlar buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cimrilikten korununuz. Çünkü cimrilik sizden evvelki milletleri helak etmiş. Onları kendi kanlarını dökmelerine sevk etmiş ve onlar kendilerine haram olan şeyleri helal saymışlardır. Cimritten sakınınız çünkü cimrilik sizden evvelki milletleri helak etmiştir buyuruyor. Bir başka rivayette bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek ben muhtaçım dedi. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarından birine haber gönderdi. O zevcesi de seni hakn ile gören Allah yemin olsun ki evimde sudan başka bir şey yoktur dedi. Sonra başka bir hanımın e, ha, hanımına haber gönderdi. Bu da bunun gibi söyledi. Hatta bütün hatun hanımları böyle söylediler. Hayır, sen hak dinle gönderen Allah yemin olsun ki evimde sudan başka bir şey yok dediler. Bunun üzerine bu zatı bu gece kim misafir edecek? Allah ona rahmet eylesin buyurdu. Hemen Esad'dan bir zat ayağa kalkarak "Ben ya Resulullah" dedi ve onu evine götürdü. Karısına evde bir şey var mı diye sordu. Kadın "Hayır. Yalnız çocuklarımın yiyeceği var." cevabını verdi. "Sen onları bir şeyle koyana" misafirimiz girdiği vakit kandili söndür. Ve ona biz de yermişiz gibi göster. Karanlıkta biz de misafirle beraber yormuşuz gibi göster. O yemeğe eğildi mi sen hemen kandile kalk ve onu söndür. Dedi. Böylece oturdular ve misafir yemeğini yedi. Sabahlayınca peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vardı. O da kendisine kendisine Bu akşam karı koca her ikinizin misafirinizi yaptığınızda Allah Subhanahu ve Teala tacip buyurdu dedi. Kardeşler yani bunları sağlam senedlerle okudumuz rivayetler. Beş ayette herhalde böyle şeyler misali geçmemiştir. Ancak bu ötm istisna. Bakın Nasr kardeşlerini kendi nefislerine ve evlatlarına tercih ettiler. İşte buna da israr diyoruz. Kardeşlerini kendi nefislerine ve evlatlarına, can, jere evlatına tercih ettiler. Bunun yanında kardeşler, kardeşlik, arkadaşlık, afetler vardır. Sevgi ve nefretle aşırılık. Olar bana dedi ki, ya Esrem, Sevgi, sevgi şiddetli, şiddetli aşk aş derecesinde olmasın ve bu uzun telef derecesinde olmasın. Ne çok aşırı aş bir şekilde, şekilde ne de öyle eee buza yakın de, e, ve buzda da, telef derece edecek derekede derece, derece yükselirken dereke aş derece inerken derekes olmasın. Ben de dedim ki bu da nasıl yani olur? Nasıl? O da dedi yani ki, ki bir şey sevdiğinde bir, bir sabinin bir şeyi hırsla bir sevdiği da gibi sen de o derece varan aşırı hırsla sevme. Buz ettiğinde de arkadaşının telef olup helak olmasını seven bir buzla buz etme. Buz ettiğinde o ok arkadaşın ve kardeşinin başına bir sürü musibet ve helakın gelmesini talep edecek bir buzla buz etme. Ali İbn Ebi Talib sevdiğin, sevdiğini tenh ile sev. Olur da bir gün gelip buz ettiğin birisi olur. Buğz ettiğinde de teenniyle buğz et. Olur da bir gün gelir sevdiğin birisi olur. Orta yolu tutmak gerekir kardeşler. Ebu'l-Esve'l-Dü'eli Sevdiğinde orta yolu sev. Çünkü bilmezsin ne zaman vazgeçersin. Buğz ettiğinde ayrılmadan buğz et. Çünkü ne zaman döneceğini bilmezsin. Bunu şiir halinde Arapça söylemiştir. Tabii ki Türkçe tercümesinde aynı Arapçadaki şiirin letafetini vermiyor. Aşırı muhabbetten korkulacak şeyler. Muhabbette ve buz etmede aşırı gitmemek ve aşırı gidildiği takdirde kardeşler neye sebep olabilir? Aşırı muhabbetten korkulacak şeyler. Kardeşin kardeşe batıldan muvafakat göstermesi aşırı bir sevgiyle kardeşi sevince onun kötü hallerine bile muvafakat etmek mecburiyeti hisseden insan. Bunlara dikkat etmek gerekir. İkincisi vacip olan nasihatte taksir göstermesi. Aşırı muhabbet muhabbetten dolayı vacip olan nasihatte bile taksir gösterebilen insan. Buna da dikkat etmek gerekir. Eğer, e islamı bir muhabbet söz konusu ise mutlaka üzerine düşen e, o nasiyattaki vacibi eda etmesi gerekir. Aşırı muhabbetten korkulacak bir şey de davaya değil, şahıslara bağlı kalma. O muhabbet insanı insana bağlar. Ne davaya ne de Allah'ın dini, dinine değil. Aşırı muhabbet şer'i alakanın dışına çıkar veya çıkabilir. Aşırı buğz etme hakkında da korkulacak haller şunlardır. Sırların ifşası. Bir insanı aşırı bir şeyde buğz ettin mi? Kardeşiyken vakıf olduğun sırları ifşa edersin. İnsafın terki. Aşırı buğzdan dolayı insaf terk edilir. Ayıpları yayıp iyikleri gizleme ve en kötüsü daha ziyade iftira ve yalanla kardeşine buğz ve nefretini dile getirirsin. Bu kardeşliği zedelecek afeti olan bir şey de çokça ziyaret. Çokça ziyaret kardeşler. Ama hedefi olmayan çokça ziyaret arkadaş gafettir. Bunla zikir, hatırlama, talim, iyilik ve takva üzere yardımlaşma meclislerinin dışında kalan laklak, dedikodu, gıybet, faydasız sözler vesaire Bütün bu meclisler, böyle meclisler Allah'a gadaplandıracaktır. Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü şöyle buyuruyor. Allah'ı zikretmeden meclisten kalkan her kavim aynı eşekleş üzerinden kalkarlar. Ve kıyamet günü o meclis onlar için bir pişmanlık olur. Mutlaka ziyaretle az önce kim mevzumuza da geçtiği bir terbevi hedefi düşünmek gerekir ve gitmiş olduğunuz o meclislerde en azından Allah subhanehu ve teala'nın kitabı, peygamber sünneti talim edilmesi, zikredilmesi e, ve insanlara iyilik ve takfa üzeri yardımlaşmayı öğretmektir. Yoksa kıyamet gününde o meclisler bizim için bir pişmanlık olacaktır. İbn-i Kayyum Rahim Avullah kardeşlerde içtima toplanma iki kısımdır diyor. Birincisi tabiatımızı eğlendirme. Ve vakit doldurma toplantısıdır. Bazen böyle gönül ister. Hatta şairin söylediği gibi. Gönül ne çay ister ne çay hane. Gönül muhabbet ister çay bahane. Haydi gidelim bir kahveye. Lokala bir gidelim. Biraz sohbet edelim konuşalım. Eğer bu sadece tabiatı eğlendirme. Fuzulu şeyler konuşmak ise bunun zararı menfaatinden daha fazladır. En azından böyle toplanan to, toplanmalarda vakıtsay olur ve kalp ifsad olur kardeşler. İkincisi kurtuluş seferlerine bağlı kalmak için, hakkı ve sabrı tavsiye için toplanma ve öyle meclisler işte bu da en büyük ganimet ve en faydalı olandır. Böyle meclisler Allah'ın rızasına muvafık olan meclislerdir. Ama bunun da üç afeti vardır. Buna dikkat etmek gerekir. Birbirler için te tezeyyun, süslenme ve, ve hoşgörme hoş çabası içine girmeleri bu da sözde, tavırda, ilçgide yapmacıya, yapmacıya benzeyen hallerdir. İnsan, insan hoşgörülmek için her şeyi böyle süsler. Sözünü süsler, tavrını süsler, ilişkisini süsler ve buna dikkat etmek gerekir. Birbirler için tezeyyun. Hacetinden fazla öyle bir mecliste hacetten fazla, hacetten fazla söz etmek kerametmek. Bu bir haz üçüncü ise bu bir haz ve atete dönüp maksattan koparabilir buna dikkat etmek gerekir. Önceki gaye hoş ve met olacak bir gaye iken bu bir haz ve atete dönüp maksattan uzaklaşırsa önceki birinci halet tabiatımız elendirilme vakti doldurma meselesine dönmesin. Bu arkadaşlık afetlerden olan kardeşler fazlaca şakalaşmak ve latifleşmek de vardır. Fazla şakalaşmak ve latifeleşmek kalbi öldürür ve kine sebep olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Gülmeyi çuvatmayın. Şüphesiz gülüşmenin çoğu kalbi öldürür. Gülmeye çuvatmayın. Şüphesiz, Şüphesiz gülüşmenin çoğu kalbi öldürür. Şakalaşma ve latifeleşmenin adabı vardır. Buna riayet etmek gerekir. Birincisi insanlardan hiç kimseye bir erza içermemeli. Bazen şakayla beraber bir gönül kırılır. Bir kalp incinir, incir. Ve neticede belki bir buz ve nefret başlar. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Şeyh Albani irvada tavsiye ettiği hadiste la darar ver aladırlar, ne zarar ver ne de zarar görür zarar verme. Ve bu şakalaşma ve latifelerde hiç bir yalan, bu sözler, bu şakalar ve latifeler hiçbir yalan içermemeli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalmı güldürmek için yalan söyleyene veil olsun. Veil cehennemdeki bir çukurun ismidir. Kalmı güldürmek için yalan söyleyene veil olsun ona veyl olsun ve, ve yeniden ona veyl olsun. Kalmı güldürmek için yalan söylemeyin. Yani şakalaşırken, latife yaparken asla ve asla yalan söylemeyin kardeşler. Bu şaka ve latife münasip zamanda ve münasip miktarda olması gerekir. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem gülmeyi, şuatıtmayın sözü gibi gülmeyi çwatmayınız. Yani, yani gülmeyi yasaklamıyor, haram etmiyor. Ama onu yeri yerince, yaptığı kadarıyla kendiniz kendisi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in güldüğünü, tebessüm ettiğini, hatta azı dişleri görüldüğünü bize rivayet olarak gelir. Münhasız zamanda ve münhasız miktarda olması gerekir. Arkadaşlık afetlerinde olan biri de masalih ve mafasit dediğimiz İnsanlar maslahatına uygun olanı tecelli edememe meselesidir. Mesali ve menfaatîyi gözetilmeksizin nefsi üstün tutmak için verilen mücadiledir. Bu afetten bir tanesi de kardeşler, yani dinimizin, müslümanın menfaatini gözetmeksizin sadece ve sadece kendi nefsini üstün tutmak için verilen mücadiledir. Bir ibarenin zilletinden dolayı kardeşler arasında husumet baş gösterebilir. Tek bir ibarenin zilletinden dolayı yanlış veya da ifade kısılından dolayı belki o kardeş onu murat bile etmemiş olabilir. Ama bundan dolayı kardeşler arasında bir husumet baş gösterebilir. Böyle fesatları gözetleyen şeytan da gelir bu meseleyi iyice şişirir. Bakınız bize güzel örnek olacak. Şu kısaya gerçekten kardeşler yani ben kendimler yani okuyunca hayran kaldım. Muaviye radıyallahu anhu bir hutbe yaptı. Hutbenin bir cümlesinde Ali'ye meyil ve muhabbeti olan Abdurrahman İbn Ömer'e "O ma la babası Ömer'e tahriz etti." Bu son dönemlerde Hazreti Ali Hazreti Muaviye arasında çekişmeler sırasında. Bu halifelik işi hakkında "Her kim benimle konuşmak isterse yüzünü bize göstersin." diyor Muaviye. Muhakkak ki biz halifeliğe hem ondan hem, hem babasından, babasından yani Ömer'den hem, hem ondan, ondan yani Abdullah İbni Ömer'den hem, hem babasından, babasından daha layıkız istiyorsan. demiştir. Halbuki Abdullah İbni Ömer'in böyle bir iddiası da yok halifelik için. Ama o tarafa kızdığı için Allah kendisine razı olsun kardeşler. Böyle davranmıştır. Küçük yaşta sahibi olan Ravi Habib İbni Meslem'e Abdullah İbn Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'a bakınız ne diyor. Sen <gülüyor> Muaviye'ye cevap vermedin mi diye sordu. Ya o, o böyle deyince yani biz ondan ve babasından daha layıkız bu halifelik işine dediğinde sen hiçbir şey demedin mi? Abdullah İbn Ömer diyor ki: Hemen maçlağımın bağını çözdüm. Ona bu halifelik işine senden daha haklı ve daha layık olan Uhud günü, Hendek günü İslam'ı korumak üzere sana ve baban Ebu Süfyan'a karşı harbiden kişidir. Yani Alidir demek istedi. Ne kadar isabetli bir sözmüş bakasın. Bu halife halifelik işine senden daha haklı ve daha layık olan Uhud günü, Hendek günü İslam'ı korumak üzere sana ve senin baban olan Ebu Süfyan'a karşı harbiden kişidir. Yani Hazreti Ali. Demek istedi. İçimden böyle geçti. Fakat İslam toplumunun arasını açacak. Kan dökecek. Ve istemediğim ters bir manaya hamlonacak bir kelime söylemekten korktum. Bir husus o andaki fitnenin durumunu herkes yani kılıcını kuşanmış hazır bekliyor. Ve böyle bir fitneden korktum diyorum ve o anda Allah'ın sabreden kullına hazırladığı mükafatı hatırladım. Tam Muaviye karşılık vermedim demiştir. Abdullah İbn Ömer'in bu sözlerini dinleyen Habib İbn Mesleme Muaviye taraftarı, taraftarı olmakla beraber onun görüşündeki doğruluğu takdir ederek sen Allah tarafından bir fitneden korunmuş ve büyük bir fenalıktan muhafaza edilmişsin demiştir. Evet kardeşler yani maslahata meslaha ve menfaat dediğimiz eee Müslümanların menfaatine olan şeyleri müstemenen İslam toplumunun menfaatlarını şahsi maslahat ve menfaati üstün tutmak gerekir. Bu da bize bizim selefimizden gelen çok güzel bir örnektir. Aşırı senalar, metiyeler arkadaşlık Başlık afetindendir. İmam Buhari bir bab başlığına şöyledir. Babu ma yukra minet temaduh. Metiyeleşmede kerih görünen bab. Yani insanlar birbirine metiye yağdırır. Ondan sonra İbn Hacer der ki: "Et temaduh tefaul min el met yani mübalağa yapılmasıdır." Yani metiyede mübalağa yapılmasıdır. Ondan sonraki bap da buna delalet eder demektedir. Babu ma yukrahu mele itna bi fil met, med Med esnasında kerikülen mübalağayla nitelendirme babı. Kitab-ı edepte meskur baptan sonra şöyle bir bap başlığı var İmam Bukhari'nin kitabında. Babu me nesne alahi bima ya'lem <tab -ı> Bildiyle kardeşine senada bulunan babı. Bakın kardeşlerim. Bir tarafta metileşmeyi kerih gönen babı, öbür tarafta mübalağayla nitelendirilmen kerih gönlü babı, öbür tarafta da bildiğiyle kardeşine hüsn-ü senada bulunan babı. İbn Habeşî İbn Hac ediyor ki bu caizdir. Yani bildiğiyle kardeşine da bunanın babı. Kendisinden önceki babtan da istinadır. Bunun davatı da metiyede ölçünün bulunmaması ve insanlar bu ölçüyü bilmeden kardeşler ölçüyü bildikten sonra sorun yoktur. Aynı ne zamanda, zamanda med olan insan fitneye, fitneye düşmeyeceğinden emin olur. olmalı. Nefsinin icabından dolayı fitneye düşmemesine emin olmalı. Böyle yüze med edildiğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşine şeytana, kardeşine karşı şeytana yardım ettin demiştir ve böyle bir şeyden Müslümanlar kaçması gerekir. Ama bununla beraber gerektiğinde de gerektiğinde de aynen bu babtac konuştuğu gibi kardeşine senada bulunan caizdir hiçbir mübareğe yapmadan. Kaçınmak evladin inşallah. Yani buna dikkat etmek gerekir. Eee metiyelerde arkadaşlık, kardeşlik afetindendir. Kardeşliğin faydaları, vacibatı bunlardan ilkincisi kardeşler nasihatlaşma. Kardeşler arasında nasihatlaşma kardeşlik rukunlarındandır. Bazı sahabiler bunu üzerine Allah Resulü'na biat etmişlerdir. Cerir b. Celin'in hadisinde olduğu gibi ben Resulullah'a namaz kılmak, zekat vermek ve her Müslümana nasihat etmek üzere biat ettim. Her Müslümana istisnası her Müslümana nasihat etmek üzere biat ettim diyor. Nasihatin ehemmiyeti insanın kendi ayıplarını görmemesinden dolayıdır. Şükür insan kendi ayıbını görürse farkında olsa onu inşallah düzeltecektir. Ama nasihatin emiyeti kişi kendi ayıbını görmez, bir kardeş görür ve ona nasihat eder. Bunun için şair şöyle demiştir: Fel aynu tabsiru minha ma dena wa na wala tara nefs e ila bira. Göz yaklaşan da uzaklaşanı görür. Nefsini de ancak aynayla görür göz yaklaşan ve, uzaklaşanı, ve uzaklaşan uzaklaşanı görür ve nefsini de ancak, ancak aynayla görür. Sen de kardeşin bir ayna ol. O da o sana da aynen bir ayna olur. olmalı. Şeyhülislam İbn Teymiyye kardeşlerine nasihat ederken onları da, onlara hatırlatmak bulunurken şöyle bir misal verir. Müminin mümin mümin kardeşi için iki el gibidir. Müminin mümin kardeşi için Aynen şu iki el gibidir. Birisi öbürünü yıkar. Kir bazen şiddetli sürtme ve sertçe kaşımakla çıkar. Yani eza verir. İyice sürtmen gerekir. Veyahut da sert bir şey alıp da onunla sürtmen gerekir. Ciddi tahriş eder. Ve akıbeti ve neticesi temizlik ve taharettir. Mütmin mitne kardeş gibi gelir gibidir. Biris öbürnü yıkar. Ki bazen şiddetli sürtünme ve seyçe kaşımakla çıkar ve akıbet neticesi temizlik ve taharettir. Bu mevzuda bazı davbutlar gözünde tutmak gerekiyor. İmam-ı Şafii rahimehullah bu davbutlardan gafil kalanlar kalanlardan sıkıntı çektiği belli ki şu sözleriyle bir şeyi söylemiştir. Yalnızlığımda bana nasihatini yap. Yalnızlığımda bana nasihatini yap. Cemaat içerisinde nasihatle beni koru. Çünkü insanlar arasındaki nasihatler azarlamanın bir çeşididir. Eğer cemaat içinde bana nasihat etmeye kalkışırsan, aynen beni azarlamış gibisindir. Onu işitmeye de razı değilim. ızdırap çekmiş gibi belli. Allah kimseni razı olsun. Yani Arapça lafızları daha güzel. Ama ayıpları açıp ortaya dökmeye gelince bu daha da vahimdir. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor. Kulun kul kulun ayıbını dünyada örterse kul kulun ayıbını dünyada örterse Allah da onun ayıbını kıyamet gününde örter. Kardeşlerin birbirlerine mağfiret dilemeleri, atışma, azarlama ve kınamadan kaçınmaları. İbn Sem'a kardeşlerin biri ona şöyledir. Seninle benim aramda atışma yan olacaktır. Yani şu anda uğruyor kardeştir. Yarın yani seninle çekişeceğim. Yani sabraşız gel bakalım. Seninle benim aramda atışma yan olacaktır deyince o da ona Bilakis seninle benim aramda mahfiret dilemelerimiz yarın olacaktır diye cevap vermiştir. Seninle benim aramda mahfiret dilemelerimiz yarın olacaktır diye cevap vermiştir. Evet. İstemizman kardeşıne bakış açısı böyle olmalı. Rabbimiz Musa Aleyhisselam'dan hikayede şöyle demiştir. "Kâl rabbi ighfir lî ve li ehî ve athinâ fî rahmetike ve ente erhamur rahimîn." Musa şöyle dedi. "Rabbim beni ve kardeşim mağfiret ile ve bizi rahmetinle ve bizi rahmetine kavuştur ve sen merhametlerin en merhametlisin." evet mağfiret dilime kardeşler ve illa da bir meselede azalamak gerekirse o da şairin dediği gibi güzellikle olması gerekir bugünden itibaren tanıştık ve bizden ceran eden'i dürdük kapattık ne oldu ne bitti ne dediniz ne dedik ve illa da azalamak gerekirse güzellikle olmalı Sık sık azarlamakla kardeşinin muhabbetini zeheleme. Kardeşini her işte azarlayıcı isen azarlama heyânında karşılaşamayacaksın. Kardeşini her işte azarlayıcı isen azarlamayacağın kardeşinle karşılaşamay karşılaşamayacaksın demiştir şair. Kaybolan kardeşini araştırıp ziyaret etmek. Bazen günlerce, haftalarca, aylarca bir kardeşimiz göremeyiz. Bazen merak ederiz ya yani nerede kaldı hiç görülmüyor. Ama bir ziyaret edip gidip bir hal hatır sormayı ihmal ederiz. Kardeş kardeşi gözden kaybettiğinde hemen ziyaretine koşmalı ve haberini sormalı. Eğer hasta ise üzerine düşeni yapmalı. Eğer muhtaç ise yardım etmeli ve hacetini gidermeli. Sorunlarını çözmede yardımcı olmalı nasiat edip güçlendirmeli. İşte sana değerli kardeşim, selefimizden kardeşlik ziyaretinin güzel bir örnek. Ebu, Ebu Cüveyfe şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman Farisi ile Ebu Derda arasında kardeşlik akdi yaptı. Muaccel ensar kardeş tanıtmıştı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem falan falan kardeş falan falan, falan kardeşti. Burada Selman'la Ebu Derda'yı kardeş ilan etmiştir. Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti. Ebu Derda'yı evde bulamadı. Ve karısı Umu Derda'yı eski bir elbise içinde perişan gördü. Az önce kardeşimiz Abdurrahman'ın sohbetinde bu da geçmiştir. Perişan bir elbise içerisinde gördü. Bu hal nedir diye sordu. Yani e, Araplarda yani kadın biraz deli toplu e, kılık kıyafet olması gerekir. O perişan halde olmaması gerekir. Onun üzerine de Umu Derda kardeşin Ebu Derda'nın dünyada bir işli ve ihtiyacı yoktur. O gündüz oruç tutar gece namaz kılar deyip dert yandı. Bu sırada Ebu Derda'ya geldi. Selman için yemek yaptı. Ve önüne getirdi. Selman Ebu Derda'ya sen de ye dedi. Ebu Derda ben oruçluyum demesi üzerine Selman "Ve sen yemecekse ben de yeme yeme yemeyeceğim." dedi. Ebu, Ebu Hüeyfe dedi ki Ebu Derda da orucunu bozup onunla yedi. Gece olunca Ebu Derda gecenin evlerinde namaz kılmak istedi. Selman onu uyu diye men etti. Ebu Derda da uyudu. Sonra biz daha kalkmaya davrandı. Yine Selman uyu deyip onu kalkmaktan men etti. Kejanın son vakti olunca Selman şimdi kalk dedi. Katlara abdest alıp namaz kıldılar. Mütakiben Selman Ebu Derda'ya şöyle dedi kardeşler. Muhakkak ki senin üzerinde Rabbin Rabbin için bir hak vardır. Ve yine senin üzerinde kendin için bir hak vardır ve yine senin üzerinde ailen için, eşin için bir hak vardır. Ve hatta senin üzerinde misafir için de bir hak vardır. Binaen aleysel sen her hak sahibine hakkını ver dedi. Evet kardeşler. Hukuk, haklar, hukuklar ferdi ibadetlerin önündedir, üstündedir. Bundan dolayı onun gecenin evvelinde kalkıp o şekilde namaz kılması engeliyor. Sık sık oruç tuttuğunu öğrenince orucunu bozduruyor. Senin üzerinde kendin için bir hak vardır. Bedenin bir hakkı vardır. Gözün bir hakkı vardır. Eşin üzerinde bir hakkı vardır. Misafirin üzerinde bir hakkı vardır. Binaenaleyh sen her hak sahibinin hakkını ver diyor. Sonra Ebu Derda peygambenize geliyor ve bu vakayı ona anlatıyor. Ya Resulallah böyle böyle olur Selmanla benim arabımda. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de Seman doğru söylemiştir buyuruyor. Selman doğru söylemiştir buyuruyor. Evet kardeşler, iyilik ve takva üzere yardımlaşma. Dini öğrenme, ilmi müzakereleme yardımlaşma. Ömer İbn Hattab'ın bir kardeşiyle nöbetleşerek ilim talep etmeleri gibi. Yani hayırda yardımlaşma. <gülüyor> Ana şöyle anlatır. Ensar'dan bir komşum ile beraber ben Umeyye İbnü Zedd yurdunda oturuyor idim. Medine ailesindendir. Bu yurt Medine'nin Avali denilen yüksek semtindendir. Bir şey öğrenmek umuduyla Resulullah'ın yanına nöbetle şey inerdik. Bir gün o iner, bir gün ben inerdim. Ben indiğim zaman o gün vahi ve sayraya dair ne duyarsam haberi komşuma getirirdim. O da indiği zaman böyle yapardı. Yani hayırda ilim talebinde birbirleriyle nöbetleşerlerdi. İşte böyle bütün kardeşler Allah için bir mecliste toplanıp dinlerinin ahkamını öğrenmeleri ve ahirete yönelik işleri müzakere etmeleridir. Selef-i salihimize uyarak birbirlerimizi bu gibi meclislere davet etmeliyiz. Bakınız Muaz bin Cebel kardeşlerine birine ne diyor? İclis bina nümün sa'a bizimle beraber otur 1 saat iman edelim. İmamın ev bu sözün manası ahiret ahkamını ve din işlerini ve hayır müzakere edelim. Bizimle otur 1 saat iman edelim. Ahiret ahkamını, din işlerini ve hayır müzakere edelim. Hayra davet, sünneti neşretme ve insanlar hidayete çağırma Bu mevzu hakkında derler pek çoktur kardeşler. Rabbim şöyle buyuruyor. Sizden hayıra çağıran, iyiliği emri deyip kötülüğü men eden bir topluluk olunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kıyabından kardeşine dua etmen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize kardeşin kardeşi yaptığı duanın faziletini şöyle bildirir. Ebu Derda şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gıyabında din kardeşine hayır dua eden hiçbir Müslüman kul yoktur ki melek ona bir misli de sana olsun demiş olmasın. Bir kul kardeşine hayır duada bulunduğu takdirde bir müvekkel melek de ona bir misli de senin için diye dua eder. Hüsnü zanda bulunmak. Kardeşliğin verdiği muhabbet ve yakınlığın meyvesi faydası onun hakkında devamlı hüsnü zanda bulunmak. Kardeşin sözlerini ve hareketlerini en güzel şekilde yorumlamak ve en güzeline hamletmek kardeşler. Said İbn-i Müsseyyev şöyle anlatır. Allah Resulü'nün ashabından bazı kardeşlerim bana şöyle yazılar. Uzun bir yazıdır. Burada sadece kendim mevzumuza has olan bölümünü getirdim kardeşler. Kardeşin işini en güzel konumda tut diyor. Bir kardeşin işini en güzel konumda tut. Yani baştan savma. Sana galip gelecek bir şey olmadı müddetçe. Sana galip gelecek bir şey olmadı müddetçe kardeşinin işini en güzel konumda tut diyor. Ve devam eder şöyle der. Sadık kardeşler idin. Onların yanında ol. Şübet onlar senin için rahatta bir zinet. Onlar senin için rahatta bir zinet ve büyük bir belâsnasta senin için bir kalkandır diyor. Said İbnü Müseyyeb sahabelerden yazılan bir yazıda mazeretin beyanı ve onun kabulü kardeşlerine sudre edecek herhangi bir noksanlık bir hata esnasında ön yargılı olmaksızın ondan gelecek bir mazeret muhabbetinin sıdkına, sevginin derinliğine kardeşliğin olgununa delalet eder kardeşler bunu da güzel bir şekilde kabul etmek gerekir Birbirinden kopup ayrılmaksızın dostça birbiriyle birleşip ilgi kurmak, ittifak etmek gereklidir ki kardeşliğin semerelerinden Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor. Kardeşine 3 günden fazla küsüp terk etmesi Müslümana helal olmaz. Kim de kardeşine 3 günden fazla küsüp terk ederse ateşe girer. Ebu Davud rivayet etmekle Şeyh Harbancamız da sahihde sahihlemektedir kardeşine 3 günden fazla küsüp terk etmesi müslüman helal olmaz. Kim de kardeşine 3 günden fazla küsüp terk ederse ateşe girer buyuruyor. Kardeş arası maddi hukukları korumak gerekir. Bu mevzumuz eee emanet meselesinde mevzumuzda e, gelecek inşallah ya, yarın ya bir gün. Eee onu geçiyorum orada detaylı bir şekilde eee emanete riayet babında hukuklar arasında zikredilecek. Bu da yani madde hukukta kardeşliğin eee korunmasına eee güzel bir sebeptir. Bu hukuku da korumak gerekir. İnşallah öbür tarafta bunu zikredeceğiz. E, burada eee geçelim. Kardeşlere davette mümin ahlakından bazılarını serdi. En önemli olan kardeşler Yani, davada özel kardeşlik. Dava neşri için kurulan dostluk ve kardeşliktir. Bu da has kardeşlik, hususi kardeşlik, özel kardeşlik. Nasıl tabir ederseniz edin. Bunun da özel ahlakı vardır. Dikkat edilmesi gerekir. Ziyaret edilmesi gereken e, ahlak e, karakterleri vardır. Kardeşin kardeşle buna iltizam etmesi gereklidir. Ta ki bu kardeşlikten Allah'ın dini için fayda netice çıksın. İşte her kardeşin kardeşiyle olan İl İslami'sinin deki riayet etmesi gereken güzel ahlaktan kurallarından bazılarını zikredeceğiz. Bunlardan birincisi istişare. Hele böyle dava neşi içilen, içi içini kurulan bir dostluk, kardeşlik ise mutlaka ve mutlaka bu istişare ihmal edilmemeli. Marufda taat, mazaretin kabulü, güvenirlik, ikram ve ihsanda bulunmak. Yani bunlar bu sıfatlar kardeşler davet davet ehli özel kardeşlik davneşirim kullanan dostluk kardeşlikte mutlaka koruması gerekir istişare marufta taat mazeretin kabulu herhangi bir konuda bir mazeret zikri olursa onun kabulu arada bir güvenirlik bağların kurulması ikram ve ihsanda cimri olmadan ikram ve ihsanda bulunmak bu kardeşliğin Ee, özel kardeşliğin e, dava neş'i için kurulan dostluğun en güzel ve en güzel ahlakındandır. İyi arkadaş seçmeye dair hadislerden sözlerden bahsedeceğim kardeşler. Ondan sonra da yavaş yaş mevzumuzun sonuna geldik. Ömer Radyo'lamış şöyle diyor. Ma'utiya Abdun Badel İslam'i hayra min ahli sale ki şia istamdan sonra salih bir kardeşten daha hayırlısı verilmemiştir. Kardeşler Hazreti beni sözü. Ali radıyallahu sözüne gelelim. Aleyküm bil ihvam fe innum udde tu fi dunya ve ahireh. Kardeşler edinin. Çünkü onlar dünyada ve ahirette kalkandır. Onlar dünyada ve ahirette kalkandır sizlerin kalkanıdır. Ela tesma ile kavl ehlin-nar. Ateş ehlinin şu sözünü işitmez misiniz diyor Hazreti Ali sözü devam ediyorum. Fe male lana min şafiiin ve la sadiiqin hamiim. Şimdi artık bizim ne şefaatçilerimiz var ve ne de yakın bir dostumuz. Aleikum bil-ihvan, kardeş edinin. Çünkü onlar dünyada ve ahirette kalkanlardır az önceki geçen babamızda Rabbimizle çekişecekler ki orada göğretleri kardeşlerini ateşten çıkarmak için. Allah tebaraka ve teala da şöyle buyur. Sadece ben okuyacağım kardeşler. Saba akşam Rabblerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sebat etti. Dünyaya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme kalbini bizi almaktan gafil kıldığımız kötü arzularına uymuş ve işir gücü aşırı olan kimseye boyun eğme. Ve de ki hak Rabbinizdendir. Öyleyse dileyen iman etsin, dilen inkâr etsin. Biz zalimleri öyle bir cehennem hazırladık ki onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Susuzluktan imdat diyecek. Susuzluktan imdat dileyecek o sarar imdatlarına. Erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cafirilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir kalma yeri. Az önceki ayeti yeniden okumam gerekirse o ayette onlar için ne onlar için ne bir şefaatçi ne de bir yakın dost vardır. Ve su istediklerinde onlara su getirecek kimseler de yoktur. Allah Subhanahu ve Teala bizi öyle insanlardan olmaktan korusun kardeşler ve bize de kendisi kendisinin razı olacağı kardeşler edinmemizi nasip eylesin ve hepimizi de cennette bu şekilde birleştirsin ve kendisi zikretmiş olduğu peygamberler cennettedir, sıddıklar cennettedir. Kardeşlerinden bir şerinde öbür şerinde zerdin kişide de cennettedir sözünün bizim için geçerli kılsın. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa enta astaghfiruka wa tubu li